Merhaba Açık dinleyicileri ben Akif Pamuk. Bugünkü konuğumuz e, Kapalı Çarşı e, kitabının yazarı e, Fuat Sevimay. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Akif. E, klasik soruyla başlayayım Neden Kapalı Çarşı? <gülüyor> Söz vermiştim bunu sormayacağım diye. E, çok değerli bir mekan olduğu için galiba. E, bu kadarı yeterse yok yetmez. E, çok fazla yerde söyledim ama ben e, tekrar almaktan bıkmayacağım galiba. Babam küçüklüğümde beni elimden götürdüğüm için e, ve oranın büyüğüsüne çok küçük yaşta kapıldığım için muhtemelen e, çok anlatılmaya değer bir mekan olduğunu düşündüğüm için ama zaten roman tek başına kapalı çarşı değil kapalı çarşıya yolu düşen kapalı çarşıyı kapalı çarşı yapan, e, çarşı yapan insanların romanı. ...biraz herhalde o insanları anmak için... ...o masalı tekrarlamak için... E ...bunu e, tabii herkes sorduğu için... Ben, ...bizim <gülüyor> ne ekseğimiz var... dünya okumak <gülüyor> programı olarak... E, ...burada e, kitap çıkmadan önce... ...bir ödül almış kitap... Hı hı, evet o ...nasıl oldu? Ya o çok aslında sıra dışı bir şey değil... ...çünkü... E, ...yarışmaların çok büyük kısmına... E, ...yayınlanmış kitabınızla... ...Roman ya da öyküyle katılıyorsunuz ama... ...kimi yarışmalarda... ...dosya üzerinden ödül veriyor... E, Dolayısıyla 2015 yılında e, Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin düzenli Ahmet Hamdi Tanpınar e, yarışmasında bir ödül kazanmıştı. E, o itici güç oluyor tabii. Yani hem yazar için daha önce yazdığım bir takım şeyler de ödül aldı ve Biraz havaya giriyorsunuz. Ya bir şey var bende galiba. Hani tamam eşiniz dostunuz beğeniyor ama. Ya işte profesör de beğendi. Bak işte doğayen de beğendi. Edebiyat dünyasına şu kadar zamanı vermiş insan da beğendi e, diye. E, bir havaya giriyorsunuz. E, o anlamda çok itici bir güçlü tabii. Ve çok değerli bir isimli. Ahmet Hamdi ile beraber anılıyorsunuz. Daha önce işte bir Orhan Kemal ödülüm vardı. Ümit Kaftancıoğlu ödülüm vardı. E, bu isimlerle beraber anılmak... Çok hoş e, o nedenle tabii keyifli bir zamandı ve muhtemelen şeyde olmuştur. E, bir şey var galiba bu kitapta ya <gülüyor> <gülüyor> gibi en azından yayıncının e, gözünde herhalde bir katkısı olmuştur. Bir tarafıyla da hem yazar kimliğin var hem çevirmen kimliğin var. Evet e, bazen şeyi şaşırıyorum hangisi önde hangisi birbirini kuskanan e, şeyler gibi böyle e, iki tane kimlik gibi insanlar çok zaman şeyi düşünüyor. İkisinin de ucu işte kalem oynatmaya dayanıyor hatta birbirlerini besliyorlardır ee, çok da öyle değil çünkü birbirlerinin zamanlarından çalıyorlar ee, fakat tabii ki birbirlerine faydaları da oluyor bazen tercih etmeniz gerekiyor şu nedenle biraz çeviriye zaman ayırayım ee, ya da şu nedenle işte kendi metinlerime ayırayım diye ben ikisinden de çok keyif alıyorum yeter ki o dengeyi e, tutturayım. Yani işte Joyce çevirdim, Pirandello çevirdim, e, Henry James vesaire. O isimlerle beraber olmak da az önce andığımız evet. hani ödüldeki isimlerle beraber olmak gibi. E, çeviri süreci de çok keyifli ama bir noktadan sonra her zaman insan... Kendi e, metninden, kendi hayal gücünden e, herhalde çok daha fazla keyif alıyor. E, bundan sonra biraz daha o taraf belki yoğunlaşacaktır. Yani bugünden geleceğe bir e, açık halde dinleyicilerin kulağına küpe olsun, takip etsinler. Umarım. <gülüyor> e, hep kitap e, kapalı çarşı yayınladı. Tepkiler nasıl? E, yani okur tepkileri nasıl? Şu ana kadar çok iyi gidiyor. E, bir kere... Hep kitaba tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, yayın dünyasına çok sağlam giriş yapan ve e, çok iyi işler yapan e, bir yayın evi. Mutlaka onun da etkisi var. E, onunla birlikte şu çok hoş oluyor. E, ya bir, bir sürü yazarın e, hayalidir bu e, tahmin ediyorum. Bir şeyler yazıyorsunuz. İşte sağınızda solunuzdaki insanlar ilk önce okuyor, e, o işte yazar kimliğini önce onlar size e, bir şekilde bir e, madalya gibi takıyorlar. Bu keyifli ama e, böyle bir kitap yayınlanıp da e, Uşak'tan, işte Mardin'den, Antalya'dan e, birileri size mesaj attığında, e, Trabzon'dan birisi hiç tanımadığınız, belki hiç tanımayacağınız birisi ya çok keyif aldım, elinize sağlık, şu, şu bu. Ya da bazen tabii ki e, neyse ama bir şekilde o insanlara temas ettiğinizi hissettiğiniz zaman e, tamam ya ben, ben yapmak istediğim şeyi yaptım. E, birilerine bir şekilde bir ses verdim e, diye hissediyorsunuz. O anlamda şimdiye kadar ben çok memnunum. E, bir de şey tarafından da çok memnunum. E, bir dil oluşturmak değil belki ama bir üslubunuz var. Bir hayata kattığınız bir... Tını var evet. ee, Ben de o biraz Mesela bugüne kadar e, Hep ironik bir dil biraz daha işte Keyifli biraz daha e, Eğlenceli Bir dil olarak aktı okura Hep öyle aksetti bunun Geri dönüşünü de duyuyor olmak çok keyifli e, O tarafından şimdiye kadar Çok memnunum <gülüyor> Tabii orada Marmara adasından başlıyor Öykü evet. bir tarafıyla Buradan Marmara adasına da Selam gönderelim biz de İrem'le giderken hep oradaki mermer ocaklarının nasıl Marmara Adası'nı bitirdiğini <gülüyor> konuşurken... ...vapur yanaşmaya başladığında hep aramızda şöyle bir şey konuşma geçiyor. Ya bu mermer ocağı olmaz herhalde buradaki vapurlar çalışmalı. <gülüyor> Gelmez buraya <gülüyor> Orada Orada böyle bir tarihsel giriş de var aslında. Adadan başlamasının esprisi nedir? Ya şöyle düşündüm az önce bir mekan anlatmanın çok kıymetli olduğunu bu metni kaleme almaya başlarken aklımdan geçmişti. Çünkü mekanlar bizi bütünleyen yerler yani bireysel anılarımız var bireysel dertlerimiz var bireysel mutluluklarımız var ama bizi toplum yapan şey o mekanlar taksim olmasa ...İstanbul hikayelerinin çok büyük kısmı yarım kalır. Gezi evet. olmasa bir sürü insanın hikayesi yarım kalır. Sadece hoş mekanlar değil... ...bazen bir gecekondu, bazen bir fabrika... ...bazen bir maden olmasa... E, ...o nedenle mekan anlatmanın çok kıymetli olduğunu düşündüm ama... ...mekanı da mekan yapan... ...biz insanların oraya gitmesi... E, ...o yaşanmışlıklar. neden yaşanmışlıklar... ...fakat o bile değil... Bir adım sonrası şunu düşündüm ya Kapalı Çarşı'da ne var evet orada işte bir sürü milyonlarca İstanbul'un hatta milyonlarca e, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanın e, cezbeden bir mekan var. Evet o insanlar oraya gittiği için e, Kapalı Çarşı değerli fakat bir de oranın taşları var pervazları var camları var. Eşyanın ruhuna çok inanan bir insanım. O nedenle ta mermerinden başlatmak istedim. O işte bizim belki farkına bile varmadan üstüne basıp geçtiğimiz caddenin sokaklarındaki mermerler. Şarap için şey derler hep şarap bağları için. O şarabın rayhasını etrafındaki bazen işte lavanta bazen bir kuş üzümü bazen denizin esintisi bazen yosun kokusu o rayayı bir şekilde o etrafıyla bütünler. Marmara Adası için de çok güzel bir mekan ya bence çok nevi şahsına münazır <gülüyor> sana kısmen katılıyor olmakla birlikte. Şimdi Marmara Adası'nda mesela bin küsur yıllık çınarlar vardır sen evet. çok iyi bilirsin. O çınarların altında kaç tane sevgili oturduğu kaç tane dost el ele tutuşup bir şeyler paylaştığı o ruhun bir şekilde o mermerlere ben aktarıldığını düşünüyorum. Oradan yürüyor ve e, Marmara Adası'ndaki esintiler, iyot kokusu vesaire o mermeri sirayet ediyor. O mermer geliyor bir şekilde bizim hayatımıza dahil oluyor. Sadece Marmara Adası'ndan çıkması oradaki e, ada hikayesi değil. Sonra o mermerde sesi tınlayan 500-600 yıldır her kim varsa biz halen o tınıları bir şekilde duyuyoruz. Duymayı becerirsek. O nedenle biraz o eşyanın ruhundan hareket etmek istedim. E, hareket noktası bu oydu. Evet orada e, metne bakarken yani romanınıza bakarken bir hafıza mekanını e, hissetmek e, mümkün. Yani aslında e, siz kendi e, zihninizde ve deneyiminizdeki mekanı yeniden üretiyorsunuz ve yeniden tedavüle e, sokuyorsunuz. Bir tarafıyla tabii e, bugün e, Türkiye'nin e, ana akımındaki o kentsel dönüşüm vesaire söz konusu olduğunda bu sanki Kapalı Çarşı romanı Bir tarafıyla Oradaki Yaşanmışlığı da hı hı. Bugünün gerçekliğini yeniden inşa ediyor Yani böyle bir tarafı var Yani bir mekan, hafıza mekanını yeniden, ve, yeni, yeniden üretiyor Bir taraftan da O tarihsellik de Sunuyor haliyle Bu tarafıyla Bir kesim noktasında Ge geçmişe dönüp baktığımızda bir bir kesit sunuyor. Bu anlamıyla herhalde e, tüm gazetecilerin veya okurların e, neden kapalı çarşı hmm. <gülüyor> sorusu e, an anlamsal Doğru. bir e, yere oturuyor. E, burada bir anakronizm tartışması e, kitaptan sonra oluşturuyor. Anaklinik yani olmak e, nedir? Hakikaten kapalı çarşı bir anaklinik metin midir? E, birazcık daha işin... E, ...tarih yazımı kısmıyla... Hmm. E, ...ilişkisine e, girmek gerekirse... ...ne düşünüyorsunuz? Ya orada şeyden başlayayım. Mesela... E bir şey söylemek şeydir ya e, sen bir şey sordun ama ben orta, ben, ben kentsel dönüşümle ilgili bir şey söyleyeceğim e, yani. radyo mikrofon ne kadar ne müsade eder bilmiyorum ama e, 2000'li yılların rezaleti başka hiç ben e, ötesini e, ifade edemeyeceğim. Şu nedenle e, tamamen bir rant ekonomisi e, hepimizin aşkla bağlı olduğu e, bir kent e, sadece İstanbulluların değil bu bir dünya mirası e, bir kent bir şekilde mahvediliyor. E, kentsel dönüşümle mahvediliyor betonla mahvediliyor vesaire. O nedenle mekanı anmak e, sadece tekrar tekrar söylüyorum hani. E, tarihsel düzlemi olan mekanlar değil Fakat o tarihsel düzlemi olan mekanlar da Zaten bizi biz yapan mekanlar e, Benim bir çocuk kitabım vardı Haydarpaşa'nın evi Haydarpaşa'yı ben oraya koymak istedim evet. e, Ne olacağını halen bilmediğimiz e, Ya da işte başka bir e, Galata Kulesi'ni Şunu bunu bir şekilde kullanmak istedim Bu nedenle e, kapalı çarşı Peki tarihi orada nasıl kullanacağız? Anakronik mi? Değil mi? Ee, geçenlerde bir yazıda şeyi e, okudum ve çok hoşuma gitti. Ee, tarihi bir roman değil. Kapalı Çarşı benim yazdığım roman. Çünkü tarih diye aklımıza gelen ilk şey. Bunu tarihi küçümsemek vesaire anlamında söylemiyorum. Ee, çok önemli bir e, bilim. Fakat... Kapalı Çarşı'nın tarihi deyince şu zaman kuruldu, şu zaman şu oldu. O klasik işte e, büyük adamların tarihi. Büyük adamlar evet hani Fatih yaptırdı vesaire. Ya tamam Fatih'i çok duyuyoruz, çok kıymetli eyvallah. Tamam hani e, o, o tartışmalara girmek istemiyorum ama. E, o, oradaki yorgancının da Kapalı Çarşısı. Hatta çok daha fazla onun Kapalı Çarşısı. E, oraya bugün de gidip işte gelinlik bir şeyler alan e, kayınvalideyle ile kızın da kapalı çarşısı oradaki gramofon tamircisinin çok kapalı çarşısı kim Edip Can Seferden daha fazla kapalı çarşı üzerinde hak iddia edebilir ki ya da Orhan Veli evet. vesaire o nedenle ben tarihi sadece bir malzeme olarak kullanmak istedim İnsanlara kapalı çarşı tarihini anlatmıyorum oradaki düzlem tabii ki bir tarafta duruyor fakat ben kendi kapalı çarşımı herkesin bir kapalı çarşısı olduğu gibi kendi kapalı çarşımı yazmak istedim. ...kendi hayallerim, kendi kahramanlarım... ...kendi büyüğüyle... E, ...beni etkileyen neyse... E, ...oradan yürümek istedim. O nedenle... ...anakronik miydi değil miydi bilmiyorum. Fakat benim derdim buydu. Ve ben böyle yapmaktan çok memnunum. Ötekini yapan çok fazla insan var çünkü. Evet, e, şimdi bu istorafya tartışmasını... ...birazcık daha derinleştireceğiz ama... ...bir e, minik e, müzik arası verelim. Keyifle. Aytaç e, seçti. Buradan selam gönderiyoruz kendisine... E, Kendisi bugün aramızda değil. E, Tracy Chapman'dan e, dinleyeceğiz. E, Feskar'ı seçti Aytaç. E, dinliyoruz. E, kulağınız bizde olmaya devam etsin.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 You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before and your arm built nice crap around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged I got a feeling I could be someone, be someone, be someone You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves Still ain't got a job, not work in the market as a checkout girl Açık herhalde dinleyicileri Tracy Chapman'dan dinledik Fast Car. E, Fuat ile kapalı çarşı üzerine e, konuşmaya e, devam ediyoruz. E, ...historafyada kaldık. <gülüyor> Tabii burada iki farklı gelenek var. Bir tarafıyla... E, ...tarihten beklediğimiz şeyin ne... ...yani büyük adamların tarihi mi... ...yoksa hakikaten onu inşa eden özne mi... E, ...bir tarafıyla... E, ...bu tartışmada taraf olan işte hafıza mekanı... Da ...tam da e, buraya oturuyor. E, burada... E, ...özellikle romanda... ...bir... E, her ne kadar siz tarihsel roman demeseniz de bir dizge üretiyorsunuz. Ve o dizgede mesela e, Arap var, Acem var, hı hı. E, Ermeni var. E, bu o günün sosyal gerçekliğini de sunmak demek. Tabii ki. Demek. Kapalı Çarşı'nın sosyal gerçekliği. Evet, ee, hatta halen. Halen var olan sosyal gerçeklik. E, oradaki e, uyumu e, edebiyat aracılığıyla anlatmanın e, gücüne inanıyor musunuz? Edebiyat bir ilham verebilir mi oradan bize? Edebiyat e, dar anlamda, geniş anlamda sanat tam da bunun içindir. Verebilir evet. mi bilmiyorum. E, aslında yani becerebilirse sanatçı mutlaka verir, vermelidir. E, çünkü o klasik e, mitolojik hikaye vardır ya, işte Babil Kulesi yıkıldı. Çünkü işte Tanrı kızdı. E, biz birbirimizi anlamamaya başladık vesaire. E, birbirimizi anlamanın, tekrar anlamanın e, en güçlü yolu. ...diye düşünüyorum sanatı... E, ...sanatın içinde de... ...dille olan alışverişinden dolayı... E, ...edebiyat benim zaten... E, ...gönlümde bambaşka bir yere oturuyor... E, ...bu anlamda... ...şey klişesi değil... E, ...ah ne güzel mozayiyiz... ...işte Acemler, Ermeniler, Türkler hepimiz beraber... ...Rumuz vesaire... E, ...bunun da ötesinde... ...bütün o kimliklerden sıyrılarak... E, ...çünkü... ...romanda... ...ne kadar becerdim bilmiyorum... E, o kimlikleri bir noktadan sonra yok etmek istedim o kahramanlar içinde. Çünkü onlar kapalı çarşı inşa etmenin de ötesinde kapalı çarşıda bir şekilde buluşan insanlardı. Kapalı çarşıyı bir şekilde ortak payda haline getiren insanlardı. Oradan sonra etiketin, kimliklerin, sonradan yaratılmış bir takım şeylerin çok fazla önemi kalmıyor. O büyüyü bir Ağustos sıcağında çarşı kapıdan böyle terliye terliye of çok işte 38 derece diye girdiğinizde kapalı çarşının serinliğine girdiğinizde Türk ya da Rum olarak girmiyorsunuz ya da bir İngiliz turist evet. Hint turist olarak girmiyorsunuz aynı serinliğe giriyoruz o işte Arnavut kal pencerelerinden süzülen ışığı aynı gözle görüyoruz görebilirsek orada halen ya ben bunu şu kimlikle farklı görüyorum falan. Neyi görüyorsun? Aynı insan olarak aynı zevkleri, tınıları. O, o kapalı çağda halen ben çaldadığına devam ettiğini düşündüğüm aynı tınıları hep beraber duyuyoruz. O nedenle çok fazla şey kimi yine girmek istemedim. Fakat inşa edildiği. Dolayısıyla Roman'ın da e, evet. başladığı günü düşünürsek e, işte bir Levanten o Marmara Adası'ndan evet. e, getiriyor. Marmara Adası'ndaki e, mermer ocağının sahibi bir Rum. E, en önemli taş işçilerinden birisi Acem, birisi e, Türk. işte mimar başısı bilmem kim e, ustalarından biri Ermeni vesaire. Tabii ki öyle. E, bugün halen öyle. E, bunu çok muhafaza etmemiz lazım. E, çünkü bir noktadan sonra herkes sadece o büyünün içindeki bir küçük nesne. Başka bir şey değil. O nedenle ona bir şekilde bir saygı duymak gerekir diye düşündüm. Burada tabi siz her ne kadar bu bir tarihsel roman değil deseniz de ben tarihsel romanını hissettim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Çünkü orada bir tarafıyla sıradanın ...tarihi de var... Hı hı. ...bir e, gündelik yaşam da var... ...ve o mekanı mekan yapan... ...oradaki işte senin karakterlerin... E, ...tabi burada bir... E, ...üslup açısından da... ...bir taraftan da bir... E, ...böyle bir... ...tarihsel mekan kullanırken de... ...bir taraftan da böyle büyüler vesaireler de var... Hı hı. E, ...buradaki bağlamı... ...nereye oturtuyorsun... E, ...yani oradaki... E, Oradaki sos, dokuyu sunmak için midir oradaki ürettiğim gelirimler? Ya şundan Mistizim. dolayı e, romanın epigrafı masal diye başlar. Çünkü Kapalı Çarşı kendi başına bir masaldır. E, siz bir bugünle dair e, bir plaza romanı yazacaksanız... ...bir AVM romanı yazılır mı bilmiyorum. ABM'in romanı mı olur diye <gülüyor> neyse. E, böyle bir şey yazacaksanız... E, Büyüden, efsunlardan falan filan bahsedemezsiniz. Kapalı çarşı ile ilgili bir şey yazıyorsanız ya da kapalı çarşı benzeri bir mekanla ilgili bir şey yazıyorsanız... ...bu sadece ah ne büyülü mekan, ne kadar da olağanüstü falan filanın çok ötesinde bir şey. Şundan dolayı e, kapalı çarşıya girdiniz, e, tamamen ilgi alanınıza göre yolda ilerlerken bir tane gördüğünüz halının üstündeki motif... Muhtemelen 300 yıl önce e, Türkmen dağlarında işte atıyorum Toroslar'da bir e, kadının göz nuruyla ben buraya bir çiçek yapayım ve yanında da bir işte kuş olsun vesaire diye ürettiği bir şey. Bunu benim 300 yıl sonra yaşıyor olmam büyüden başka bir şey değil. E, gramofon tamircisinin önünden geçerken bir e, şarkı duyuyorsunuz ve o şarkının ...bestelenmesi 80 yıl önce, bestenin hikayesi ondan bir 40 yıl önceki bir aşk belki. Dolayısıyla ya da işte o Marmara Adası'ndan gelen mermerler 600-500 yıldır o büyüyü bir şekilde yaşıyor. Kapalı çarşıyı dolayısıyla başka türlü bir masal formatının, bir büyülü formatının dışında anlatmak çok mümkün değil. O nedenle yine yine söylüyorum, siz bugün küçümsemek vesaire anlamında değil... Bir AVM'ye adımınızı attığınızda, kapalı çarşıya adımınızı attığınızda hissettiğiniz şeyi hissedemezsiniz. Ee, orada o büyü hala muhafaza ediliyor. Ben de romanı oradan yürütmek, ona bir şekilde e, saygı duymak, şapka çıkarmak istedim. O nedenle oradan e, hareket ettim. Tabii oradaki dışa vurumlardaki öznerlik e, hakikaten o metni... E... ...derinleştiren de şey o. Yani e, bugün programa gelirken e, işte Marmara Adası üzerinde konuşacağımız <gülüyor> aklımıza gelmiyor ama... ...o günün mavnası e, bugün başka bir şeye dönüşmüş. Tabii. Ve bir tarihsel e, süreklilik ve devamlık e, tartışmasını belki beraberinde getiriyor. E, programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama... E, bir yerde şöyle bir şey söylemişsiniz ben oraya olan borcumu ödüyorum hı hı. başka ödenecek borcunuz var mı? o çok <gülüyor> <gülüyor> e, romanda bir kahraman vardır kahraman Kavaf Kavala Arif romanın en sahtekar e, adamıdır muhtemelen sonunda da patlar e, Arif benim benim göbek adım ben kendimi patlatmak istedim fakat Arif'i şu lezzetle andım e, Arif'in romanın içinde ettiği bir laf var ya muhtemelen padişahtan bile borç almış olabilirim. Herkes tepemde diye. <gülüyor> ben de dolayısıyla birçok yerden maddi olmasa da manevi borçlar almışımdır. Ee, manevi anlamda ödeyeceğim... Edebiyat üzerinden birkaç borç daha var. Ee, umarım becerebilirim. Altından kalkabilirim. Gönül verdiğim insanlar ya da gönül verdiğim mekanlarla ilgili. Ee, edebiyatın kendisine büyük bir gönül borcum var. Ee, umarım o borçlarımı da hakkıyla ödeyebilirim zaman içinde. <gülüyor> Vallahi Borçları ödedikçe e, biz de konuk etmek isteriz sizi. <gülüyor> Memnuniyetle. E, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür e, ediyorum. Abi. Fuat Sevmay e, bizim konuğumuzdu bugün. E, çok teşekkürler tekrardan. Sevgili Açık hava dinleyicileri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Dünyayı okumak Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.